Dina indellahi l-İslam El-Aya Şalakallahu l Ve bellana Resulüne nebiyyül kerim Ve nahnu ala zelike minel şakirine şahidine bi kalbin Çok aziz ve tek muhterem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 en büyük ve başı Beşeriyetin, insanlığın ezerden ebede tek atası Hz. Adem Aleyhisselam'la doğup insani akışla beşeri akışla bugüne kadar ve sabahı haşre varıncaya kadar insan olundan ayrılmayan en büyük ihtiyaç din duygusu, din hissi inanç ihtiyacı muhtemelen Müslümanı çünkü insanoğlu, Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer dinden, manevi duygudan ayrı kalacak olursa insanlığını kaybediyor topyekun. Ben 48 senedir kürsüde şunu söylüyorum cemaatıma, dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder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 Sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım. Cemiyet için, vefetler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhtemelen şuna olan. Günlük hayatımızda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 her şeyde bir tek sebep var. Bu nezir ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korku felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümid ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikate eğilirler de bu memleketin nesri ve evladına kıymakta devam etmezler Teala. Muhterem Müslümanlar, tabii ki bugünün dünyasında değişik dinler de var. Beşeri, insanların icat ettiği, hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdi'yim diyen kopuklar ve beccaller gibi muhterem Müslümanlar. Ya... Hiç sormayın. Türkiye'nin gâileleri kendisine yetmezmiş gibi. Bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Rabbi. Muhtemel Müslümanlar, tekrar ediyorum. İlk insan Hazreti Adem'den bugüne kadar hak dinler, Allah tarafından gönderilen peygamberler vasıtasıyla... Ve indirilen kitaplar ve sayfeler vasıtasıyla beşere hakkın gönderdiği tevhid dinidir. İsterseniz bunun top Adem'den bugüne kadar gelenle İslam diyelim muhterem Müslümanlar, Hazreti Halilül Rahman'dan da başlayarak huweshteba kum ve maaje alek ve millete evi İbrahim'le başlıyor huweshteba ve maaje alek alekum fi dinim inharaj. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam dinde babamız. Kimin babası aslında? Peygamber Efendimizin. Böyle olunca İslam'da manevi babamız, büyük atamız Hazreti Adem'den sonra İbrahim Aleyhisselam. Hüveştebâkum ve mâ ce'alâleykum fî dîn Allah sizi seçti, İbrahim'in milletinden kıldı. Mukaddime olarak arz ediyorum muhterem Müslümanlar dersin mukaddimesi olarak. Bakınız din, biz kimin zürriyetindeniz, kimin milletindeniz? Gençler, yumurcaklar, memleketin yavruları, ümit ışıkları. Biz Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Asil bir peygamber, beşeriyetin büyük atası, Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Yani maymunun zürriyetinden bir muhteremdir. Ya. Avrupa'da bile, Gard'da bile çılığı çıkmış korkunç uydurma olduğu iftira edenin, icad edenin suratına vurulmuş Darwin nazariyesi muhterem Müslümanlar. Darwin nazariyesi insan nihayet tekamül suretiyle mundan meydana gelmiş. Hadi bu Avrupa'daki Darwin'in nazariyesi. Yani maymun dura dura nihayet insan olmuş. Ama Darwin'den bugüne kadar hiçbir maymunun insan olduğunu nakledip gören yok muhteremim. Ya Müslümanlar insanlık tarihine bakınız. Maymun maymundur, insan insandır. Hiçbir beldede, hiçbir kıtada, hiçbir memlekette veya hiçbir hayvanat bahçesinde maymun yaşlanmış da insan oluvermiş diye bir nakil ve rivayet yok. Ve biz ortaokul sıralarında tarih okurken muhterem Müslümanlar darivin nazariyesi okuttular bize. Ya 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya İslam ve Tevhid girmiş muhterem 26 Ağustos 1071 900 küsur sene 900 senelik 1000 seneye yakın İslam tarihi Anadolu'da Selçuklu devri ve Osmanlı devri eserler devasa kubbeler Derin endam minareler kül gibi işlenmiş minberler mihraplar efendim pırıl pırıl nur saçan avizeler ve mabetler bunlar bırakılmış Hazreti Adem'in neslinden geldiği Müslüman Türk'ün evladına unutturulmak için Darwin nazariyesi okutuluyor muhterem ünlüler bu dev milletin bu aziz milletin bu neciz milletin tarih boyu şarttan garba şimalden cenoba ahlak götürmüş iman götürmüş Aş götürmüş, edep götürmüş, ilim götürmüş, malifet götürmüş. Benim, benim Osmanlı dedem, cami kubbeleri gibi kubbeler yaparak, beyaz mermerden göbek taşları koyarak, pirinç musluklarla insanları şakır şakır yıkayan, nazafet ve temizlikliğinin yarısıdır hadisiyle amel eden, hamamlar yapan ecdadım. Bu medeni unsurları böyle arzın merkezine kadar temel atarak dikerken Avrupa'da, Fransa'da lazımlık pencerelerden yollara dökülürdü muhterem Müslümanlar. Necaset lazımlıkları ya pencerelerden yollara, adamların üzerine dökülürdü. Fransa'da muhterem Müslümanlar, Fransa'da Versay Sarayı, bugün müze Kuransa da Sarayı, kendi krallarının oturduğu saray bugün müzedir. Hakikaten gezici kocam bediyor. Yüz numara tuvalet yok diyor. Tuvalet yok muhterem müminler. Ya 1400 sene evvel İslam Peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız, vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız. Farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ya ya ya. Müterim Müslümanlar tuvalete gidiyor. kağıtla kullanıyor, sofraya oturuyor o eliyle. Hocam tabii eliyle yemiyor, çatalla yiyor diyeceksiniz. E canım bir yüzünü seviyor, dudaklarına varıyor el tabii. Taharetlendiği çağda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayak kabusuyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağıyla yatağa ayak kabusuyla yatanı görmüşümdür, mütevelli. Ayak kabusuyla yatağa yatanı sosyetik muhitte, sosyetede ayak kabusuyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur, mütevelli. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına, ayakkabı, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış. Muhteremler. Dikkat ediyor musun muhterem Müslümanlar? Konuşmalarımla şu şahıs veya bu şahıs, şu veya bununla bizim hiç ilgimiz yok. Koskoca dev bir milletin... Ecdadı Fatihler gibi, Yavuz Selimler gibi, Sultan Süleymanlar gibi şahsiyete erişmesi derdindeyiz. Rabbim bizi peygamber ve ashabının yolundan ayırmasın inşallah. Muhtelam Müslümanlar, ayıcılayı tekrar okuyorum. İnne dina indellahi l-İslam. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın nezdinde tek din İslam'dır. Ve bu manayı yine Kur'an-ı Kerim diğer ayı Celle ile Estaizu Billah وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bir kimse kalkar da İslam'dan gayri bir din seçerse İslam'ın gösterdiği yoldan gayri bir yola giderse Ya selam. Ya. E hocam medeniyet ne olacak yahu? Garp medeniyeti, quark teraneleri o ne olacak? Bakın. Ya quark bulaşma. E ne olacakmış? Yani hocam bizim quark dediğimiz atomu icat etme. Nötron bombası yapma, hidrojen bombası yapma, karşılaşması değil. Göze görülmeyen uçak ve roket yapma, değil değildi ya, evlerimizdeki dedemizin tuvalet taşını asli taş yapacağız, işte kalkılaştık demektir. Bizim medeniyetimiz bu olacak. Ya hiç sormayın muhtemeliler. Şimdi bu hal, Suudi Arabistan'da, ki sene bir ev kiralamıştık, iki tane tuvalet var, çok özür diliyorum cemaatimden. Allah'ınızın aşkına bana gücenmeyin. Muhtena bir ev farz edin. İki tane tuvalet var. İkisini taşı da Ben buradayım arkadaşlarım. Bunu hocamız kullanamaz diye birini ev sahibinden müsaade almışlar. Söktürmüşler. Alapranga'nın yerine alapranga yani ecdadımızın olduğu gibi taş koymuşlar. Sordum niye bunu yapıyorsunuz diye. Efendim diyor projede belediye böyle istiyor diyor. Belediye böyle istiyormuş. Ya şarşar şarşar şarşar her tarafına bacaklarıyla beraber işleyecek. Sonra da patır patır eteklerini sirkip kalkıp gelecek, temizlendim diyecek. Sonra da Kabe-i karşısına namaz kılmaya gidecek, tavaf edecek o haliyle. Resulü önüne varacak. Es salatu aleyke ya seyyidi ya Resulü Allah diyecek. Pantolonun paçasının pisliğiyle üzerine başına işemiş insanın hali bu. Eğer alafrangalaşır, gaflaşırsa durum bu. Lavabanın... Alt kısmının kapağını kapatıyor. Böyle bir Avrupalı turisti gördüm muhtemel Müslümanlar da bir otelde zamanında. İçine suyu dolduruyor, onunla yıkıyor yüzünü. Lavabonun içerisine suyu dolduruyor, lavabonun içindeki suyuyla yıkıyor elini yüzünü. O topayı onun için koymuşlar oraya herhalde. Ya muhtemel ya. Onun anladığı taharet bu. Yok. Muhtemel mimiler... Darılmayın kardeşlerim, darılmayın, darılmayın Allah'ınızın aşkına. Merkep bile defi hacet ederken bacağıma fazla sıçtamasın diye ayaklarını şöyle açıyor yere yaklaşıyor. Öyle mi? Köylü amca, öyle mi? Öyle diyorlar bakınız cemaat. Şimdi ayakta böyle duruyor, şar şar şar şar şar. Sonra da şöyle böyle ediyor, kullanıyor çıkıp biliyor aslan. Sonra da Şadırvan'da abdest alıyor geliyor kapı Camii'ne. Mü'min kardeşim, mü'min kardeşim, mü'min kardeşim. Yazık etme kendine. İslam'da nazafet ve taharetin hüviyeti var, belli şekilleri var. Çok reca ediyorum. Sonra da muhterem Müslümanlar, söz açılmışken söylüyorum. Her zaman tabi bunları söylemem imkanına sahip değilim. Malzu geçip gidiyor. O pantolonlar, kumaşın çeşisi şırası bozulur diye ütüleniyor veriliyor ütüleniyor veriliyor baya bir pantolon bazen bir ömür giyiliyor da yıkanmıyor dedenin şalvarı 3-4 tane olurdu her ay veya 15 günde bir şalvarı değiştirir. hanım belki bir sıçrantı olabilir şu şalvarımı yıka derdi ütü derdi yok ütü derdi yok Ütü mani yok tabi ütü yaparsınız yanlış anlamayın da Ninemiz onu yıkayınca şöyle bir sert sert şeker, bir de sert de çırpar, bir de tele asar, ondan sonra şal vardır zaten. Onun belli bir çizgisi, yönü falan yok. Evet, diğer sert temiz, pırıl pırıl, kıcır kıcır yıkanmıştır. Rabbisinin huzuruna, huzuruna melek temizliğinde Allahu Ekber der durur. Tamam mı? Ama pantolon bir ömrün sıç sıçrantısını üzerinde taşır. O sıçrantısıyla, namaz için söylüyorum, camiye geliyor, camiye geliyor, camiye geliyor. Dahasını söyleyeyim mi? O pantolonu ütülerken kullandığı yaş, yaş beze, beyaz beze ütü bezine de nicaset geçiyor. O nicaset gömleğini yıkarken de kullan, ütülerken de kullandığı için gömleğini de nicisetiyor. Diğer aşasını da geçiyor. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacım. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. tenefüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımızda hani kan kaybetti öldü derler ya. Muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtacız İslam'a. Çünkü İslam olmadı mı? <gülüyor> Müslümanlar... Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim, İslam olmadı mı insanoğlu? Mevla korusun, Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'ami belhüm kel en'ami belhüm efallü sedila. Onlar yeyip yayılan mahluklar gibidir, belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an'ı için.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 Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare bir lokmadan değil. Ez hudayet çarehes ez gudnî hudandandır çare lokmadan değil. Çare dindendir şeytandan puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum belki bakınız beyinlerinizi terkillemek için ez hudayet çarehes ez gudni. Çareherz ezdini ve tağu? Evet Çare hudadandır Allah'tandır mallar, servetle, zenginlikle altınla gümüşle kumaşla insanların şahsiyetine şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namu ve şahreti hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor.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 Gazali öyle diyor. Koca, dahi ve mütefekkir. İnsan öldü mü arkadaşı üstü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Öldü, oldu mu? Evet. Servet, dükkan, köy, ev, bark, bahçe ne varsa kaldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <gülüyor> Müslümanlar İmamlara soruyorum, siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz? İçine dolar, mark koyuyor musunuz haşlık olarak falan diye? Yok hocam hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Ya Konyalılar, imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada Haçlık olur diye dolar ve mark falan bir şey koymuş. Bizim paramızı zaten geçmez hale getirdiler. Onu söylemiyorum. Dünyada bile geçmiyor ki ahirette geçsin. Mümin kardeşlerim şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam Kapı Camii'nin muhterem cemaati aziz kardeşlerim beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani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 Büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kızın inşallah. Öldürü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda çekili çekiliverecek veselam. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar sekiz arşın, hani dedemizin tabiriyle sekiz arşın façiska onu da bulabilirse eğer, sayyareden düşüp paramparça mı olacak, yolda arabası kalıp bir aslana yemli olacak veya denizde kalkolup gidip balıklara yemli olacak hiç belli değil akıbetimiz. Böyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum akıbetle götüreceğiniz 8 arşın fakiskadan ibaret onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş Mümin kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı evladı, iyi çoluk çocuğu, ahbab ve yaranı arkadaşları kabre kadar varıyorlar. Üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar. Hatta bazı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 Ya, inma amvalikum ve ailadikum fitne, ve Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayetlerde, el malu ve el zinetul hayatul dünya, ve el baqiyatul salihatul khairun indarabika ve Kehf. dünya hayatının zineti.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 Bahti Yarsın defterin kapanmayacak inşallah. Ama öyle değilse, ya tanıdıklarım var muhterem müminler. 20 sene, 30 sene geçiyor babasının malını taksim edemiyor. Babanın servetini taksim edemiyorlar. Sonunda lanet olsun keşke bırakmasaydı diyorlar. Konya mı? Konya'mızda böyle bildiklerim var. Lanet olsun keşke bu serveti bırakmasaydı da başımıza bela olmasaydı diyorlar muhteremliğe. Ya nesil, nesil. Hacafendi kardeşim bayağı da seni sarsarak söylüyorum evladını yetiştir diye. Geleceğin bütün mukaddes emanetleri onların omuzlarında olacak. Devlet başkanlığından mahalle muhtarlığına kadar öyle olunca evladını mahir bir kuyumcu gibi işleyeceksin. Evladını mahir bir kuyumcu gibi, bir sarraf gibi işleyeceksin. Önem vereceksin. Göz bebeğin olan yavrucağını ahlak, edep, iman, aşk ve istikamet unsuru olarak meydana getireceksin. Eh! Kabrine vardığı zaman gözyaşlarıyla fatihalar okuyup mağfiretini, Allah'ın affini ve senin için Mevla'nın cennetini isteyecektir evlat. Dehterini kapattırmayacağız inşallah. Fakat böyle olmakla beraber Kabirden dönüp geliyor. İkinci arkadaş da bu. Ahbab ve yaran evladın kabirden dönüp geliyor. Tamam mı? Kabire giremiyorsun seninle beraber. 80 sene bir yastığa baş koymuşum. 80 sene bir yastığa baş koymuşum ailen, zevcen. Seksen senede aranızda hiç çıkmamış. O size Efendi Hazretleri demiş. Siz ona hanımefendi demişiniz. 6000. Alan, Rabbin saadet ebediyelü tes. Yani Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz dünyanda uğurdan, hayırdan bahsederken, salihâ bir hatun uğurdur diyor. Bol ve kullanışlı ev uğurdur diyor. Uğur alametidir, hayır alametidir diyor. İyi bir komşu hayır alametidir diyor. Salihâ bir hatun insanın cennetidir. Söz dinlemeyen şeriatsiz bir hatun da insanın cehennemidir ve ateşidir muhterem Niçin? E beş vakit onunlasın. Yirmi dört saat onunlasın. Yani hangi bir vakit cüngar çıkaracaksın? Öyle değil mi? Muhterem Ya. Ona hadi hanım diyor. Ona hadi efendi diyor. Ve ömür böyle geçmiş. Asıl söyleyeceğim şu. Muhterem Kocası ölünce o hatım, hanıma varsa... Yahu 80 sene bu kadar ahenkle vakit geçirdiniz, seni de beraber kabre gömelim de şu kocan yalnız kalmasın desek razı olur mu muhterem Müslümanlar? Hocam, Hz. Adem'den sabahın haçta kadar bir tek hanım çıkmaz böyle. Ya. Öyle olunca meseleye bu açıdan bakacaksın. Meseleye bu açıdan bakacaksın. Va malaha ve ma her koyun kendi bacağından asılır. Aleike bi nefsik wada'an kal awam. kainat böyle buyuruyor Aleise bi nefsik wada'an kal awam. Nefsini kurtar ey mümin, nefsini kurtar. Ya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 Ya hay Müslümanlar ya ya. Hocanız nasıl dertli olmasın? Gerçek hürriyet İslam'dadır. Gerçek hürriyet Allah'a kullukdadır, Gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır. Gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım. İçkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallah. Evet Muhteremmimiler. Kadre koyduğumuz kişinin üçüncü arkadaşı ise amelidir Muhteremmimiler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi... Üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirken al seccade senin, vur seccade benim. Siflik senin, fabrika benim diye kalka başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu. Vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhtemelen mühürler. Ya. işlediği işler ve amelidir ferikun til cenneti ve ferikun sinna ya, ya üçüncü arkadaşı amelidir ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek şimdi kapı caminin beni dinleyen kıymetli cemaatına soruyorum sizler ey müslümanlar hangisinden olmak istersiniz ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz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 Sene 49 Muhterem simala, 1949. Askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra tezhis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım. Onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif Konya. Müftiliğe muracaat edildi. Cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi Hocamız, Hacı Aylar Efendi Kapıcan'ın imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederler idi. Hatta hocam Hacisa Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhtemelenler. Evet, çok büyük insanların duasını aldık. ''Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah.'' Hani Akif'in ''Ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla haşret'' dediği gibi onlarla, sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim artık hadise geçemiyorum. Muhtemelen, i̇ki cuma, inanın ben de istemiyorum ama zaruret oldu. İki cuma derse çıkamıyorum. Alkısalettin kardeşim Mühtiliye haber versin inşallah. Müştefendi Hazretleri yerime konuşur. Evet efendim. İki cuma derste bulunamıyorum. Sadece sizin için değil. Sizi bilmem ama benim için bir mahrumiyet. Çünkü ben haramı ilahide Kabe'nin karşısındaki feyzi alıyorum sizin önünüzde burada. Evet. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Duaydın sıhhat ve afiyetle döneyim. Eğer Rabbim uygun görüyorsa ilahi takdirle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 vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyorum. <Gülüyor> Muhterem ünlüler cemaat mühsiliğe müracaat etti. İplikçi cami ilerisinde çorapçı cami diye insanların arkasında bir küçük cami var. müstelik bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele de oraya bir kenara bir git bakalım dediler. <gülüyor> Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi, sizde cemaatim var, o günleri gören, bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde mahfel çökecek hale geldi falan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazan'ın son haftasında da, Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Kara de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk Muhterem Sene 1949. O gün, bugün,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 Allahü Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Hem de teklikte bunaydan ifade ediyor bugün 20. asırda Muhterem Mimillah. Söyleyeceğim şu. Ezanımızda okundu. Bir iki dakikada bitiriyorum Muhterem Mimillah. Elde hazırlandım ikinci gün. Birinci gün Salavat-ı Şerife bahsiyle tepih kelam ettim. Orada Çorapçı Camii'nde ikinci gün. Cibril hadisi, Mesabihi Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir, erbabının malumu. Cibril hadisini o zaman masa falan, sandalye falan evlerimizde yoktu, lükkü sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varıncaya kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini dilmeyi bu necip millete lütfesin inşallah. Evet, iskemdenin, lambamızı koyduğumuz iskemdenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlerin üzerinde notumu aldım. Fakat hale bakın ki adres alayım, tazeleyim, cübbeni sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım. Not ettiğim hadisi şerifi iskenderin üzerinde unutmuşum. Taraf camiinde cemaat bir işer dışarı dolu malar, kürsüye çıktım. Hani hocam senden minberde yaptığı gibi Elhamdülillah Elhamdülillah derken cebime eli attım ki şukka yok. Elhamdülillah Elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah Elhamdülillah o bir da yok. selleur ala resulina Muhammed Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada bir sayfalık hadis-i şerif. Tansarayetim. Bir sayfalık gelecek cuma okuyacağım inşallah hayatla sağlıkla dönersem. Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerifi. Ezderleyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmışım. Hadi işleri yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inda Rasulillah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem zati yemin. İ sala aleyhi erc. Şedid, şedid beyazlı seyyar ve şedid sovadın şari la yura aleyhi eter. Eteru sefer ve la ya'rafu minna ahad. Hatta calasa ila en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem feqala ya Muhammed akhbirni an al-islam ila ahiri. Hadis-i şerif okulum. Evet hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders muhterem mümürler. Böyle cemaatle hasfı indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız ve hatıra olarak da üzerindeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucediyle amel nasip, mukaccar bulursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde Hacı ve İsa'da hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimiz'in manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Buyurun bir kere kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve Resulü kelime-i tayyibeyi münceyi mübarekesiyle gülerek... Kene kapamalar nasib-i mukadder ile Hakkı hak bilip, hakka ıttıbak, batılı batıl bilip, batıldan içtinab ile Zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı, Zarray-i Muhammed-i Mustafa-uviye temessük ve ittibalarımızı yevme-i fevme-i Cennet vatanımız ve necid milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar, hasta düşman istilasından masum ve mahfuz eyle Amin. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve bağlı kardeşlerimizi her vekile ve daima mansur ve muzaffer eyle Amin. alem İslam'a ittifak ver